Yıldızların izinde hazırlayan mutlu Doğan seslendiren Mustafa Aygün. Ebu Sufyan el Hashimi radıyallahu. Anh. Miladi 565 yılında Mekke'de doğan ve Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden Sahır bin Harbi'nin Ebu Süfyan ve Ebu Hanzala olmak üzere iki künyesi bulunuyordu. İslam tarihinde derin izler bırakan Hazreti Muaviye ile Allah Resulü'nün hanımı Ümmü Habibe'nin babaları ve dolayısıyla hazret Peygamberin kayınpederidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşi olup Halime tarafından emzirilmiş, yaşıt olmaları sebebiyle çocukluk ve gençlik yılları Resulullah'la birlikte geçmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan edinceye kadar onu çok seven Ebu Sufyan, bu tarihten itibaren 20 yıl süreyle Resulullah'a düşman olmuştur. Ebu Sufyan hem onun hem de Müslümanların aleyhinde Hicviyeler söyledi. Bu sebeple Allah Resulü tarafından görüldüğü yerde öldürülmeye mahkum edildi. Müslüman olmadan önce Allah Resulü'nün en büyük düşmanlarından birisi olan Ebu Sufyan, ticaretle meşgul oluyordu. Onun ticaret kervanı Bedir Savaşı'na sebep oldu. Hicret'in ikinci yılında Ebu Sufyan'ın başında olduğu büyük bir Kureyş kervanının Şam'dan Mekke'ye dönmekte olduğu haber alındı. Bunun üzerine Allah Resulü bu kervandaki malları ganimet olarak almak için bir ordu topladı. Bu esnada İslam ordusunun kervanı üzerine geldiğini gören Ebu Sufyan, yönünü değiştirdi. Bir taraftan da Mekke müşriklerinden takviye kuvvet istedi. Bunun üzerine Müşrikler yaklaşık bin kişilik bir ordu hazırladılar. Bu durumu haber alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam ordusuna Bedir kuyularına doğru hareket emrini verdi. İki ordunun Kıyasya bir muharebesinden sonra İslam ordusu savaştan galip ayrıldı. Uhud Savaşı'nda da Müşrik ordusunun başkumandanı Ebu Sufyan, Bedir Savaşı'nın intikamını almak için bütün ağırlığını koymuştu. Hendek Savaşı'nda da Şirk ordusunun başında bulunmuş, Medine'yi kuşatmış ancak bir netice alamadan geri dönüp gitmiştir. Mekke fethedilmeden önce Ebu Sufyan Medine'ye geldi ve kızı ve Resulullah'ın hanımı olan Ümmü Habibe'nin evine gitti. Eve girince Resulullah'ın döşeğine oturmak istedi. Ümmü Habibe ise onun Resulullah'ın döşeğine oturmasına izin vermedi. Ebu Sufyan, ''Niçin böyle yapıyorsun?'' dedi. Ümmü Habibe annemiz ise, ''Bu Resul-i Ekrem'in aleyhisselam döşeğidir. Müşrik onun üzerine oturamaz. Sen de müşrik ve pis birisin. Bu yüzden seni bu döşeye oturtmadım.'' dedi. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce Resulullah'ın halası Atike'nin oğlu Abdullah bin Ebu Ümeyye ile birlikte Medine'ye doğru yola çıkarak Evvada Allah Resulü ile karşılaştılar ve Müslüman olmak istediklerini bildirdiler. Yakın akrabası oldukları halde İslamiyet'e ve Müslümanlara karşı tavırları sebebiyle kendilerine kırgın olan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara yüz vermedi. Fakat hanımı Ümmü Şeleme. Kardeşi Abdullah bin Ebu Ümeyye ile Ebu Sufyan'ı huzuruna kabul etmesi için Rasulullah Harica'da bulundu. İyi bir şair olan Ebu Sufyan yaptıklarına pişman olduğunu Allah Resulü'nün merhametini celb edecek şekilde dile getirdi. Resul-i Ekrem'in onları bağışlaması üzerine de Müslüman oldular. Ebu Sufyan hayatının bundan sonraki döneminde bütün varlığıyla Allah Resulüne bağlandı. Mekke'nin fethinden başka Huneyn gazvesi ve Taif muhasarasında bulundu. Huneyn gazvesinde Resulullah'ın etrafında kimsenin kalmadığı bir sırada Ebu Sufyan, Resulullah'ın katırının yularına yapışarak yanından ayrılmadı. Allah Resulü bundan dolayı kendisine dua etti. Resul-i Ekrem aleyhisselam vefat ettiğinde Ebu Sufyan söylediği mersiyelerle üzüntüsünü dile getirdi. Akrabalar arasında Allah Resulüne çok benzeyen beş kişiden biri olan ve namaz kılmaktan derin haz duyan Ebu Sufyan radiyallahu an, ölümünden üç gün önce kabirini kazıp hazırladı. Müslüman olduktan sonra hiçbir günaha bulaşmadığını söylediği ve öldüğü zaman kendisi için ağlanmamasını vasiyet ettiği rivayet edilen Ebu Sufyan, hicretin 20. yılında Medine'de vefat etti ve cenaze namazını,